O güzel dinleyicilerim, tekrar razım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih, ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabb'un ikinci gücü. El iman bil malaiketi. Melektere İman El iman bil malaiketi, melektere İman هو و الإيمان بوجودهم. Onların varlığına imandır. İman-ı cazmı, kesin bir şekilde لَا Şeyk ve şüphe duymak şüphenin ve şekkin kendisine girmediği, dahil olmadığı, yol bulmadığı, tatarruh etmediği imandır. Evet. Allahu اللّٰهُ تَبَارَكَ فَالَى Allahü tâzı dedi ki اَمَنَ kendisine indirilene iman etti. وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ رَبِّهِ Rabbine kendisine indirilene iman etti. müminlerde Kullun hepsi âmanı billeye, Allah iman etti ve me sorta... ve ve kütubi kitaplarına ve Ressulü resullerine iman etti. Hem diyor ki, mevcudul kim melettlerin varlığını inkar ederse, sadece kafira, maqqa ki kafir olur. Lakin kabul ettiğine Allah talan şüphesizden dolayı. Ve melekfur billeye, kim Allah'a inkar ederse ve meleketi melettlerine ve kütubi kitaplarına ve Ressulü resullerini ve Yüzyılın sonu. Tahir et gününü inkar ederse fakat dalla dalalen baida bu uzak bir sapmal hesapmıştır. Evet. Ebeveynler cemavat elismet bel cemavat i'minunun icmalen ve tafsilan. Genel ve özet olarak onlara iman ederler. İcmalen, izmal olarak fi men lem yusma isimlenmeyenlere iman ederler. Ve memme Tafsile gelince tebimen sahbi delili mimma <men> samahullah ve resulü sallallahu aleyhi ve ve resulünün kendisine isimlendirileditir. Ke Cebril ile Cibril gibi el muvekkil bil vahyi ve Cibril gibi vel mika'il ile Mikail gibi el bil matari, yarmlu, yüklenmiş ve İsrafil ile gibi el muvekkil bil nefhi fi ne demek? Şu, vekalet mem Muvakkel, kendisine vekalet verilmiş olan yani sıra üfrülme noktasında muvakkel yani görevlendirilmiş ama lugat şey manası kelime manası vekalet verilmiş olan evet. ölüm <gülme> el <Et, "O 'cumî>. görevlendirilmiş. Ve ateşin Ve malik kimdir hazininler ateşin beki olan meleğin ismi وَخَضْرَ فِي الْجَنَّةِ وَاَيْسَنْ اِلْجَنَّةً Şimdi normalde, e, hatırlıyorsanız da konunun başında demiştik ki, iman esasları denilen bir şey var. Bu iman esasları nereden çıkmış? Bu iman esasları özellikle Bukhari ve Müslim'in başta olmak üzere birçok hadis kitabında Cibril Hadisi diye meşhur olan, yani Cibril'in gelip Peygamberimize bana imandan haber ver diyişi ve Peygamberimiz de sırayla Allah'a, meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. İman demesinden dolayı ehl Sünnet itikat kitaplarında bu hadisi esas alaraktan inanılması gereken iman esasları diye bunları sırayla ne yaparlar? Anlatırlar. Bunlardan birincisi Allah'a iman. Rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatta Allah'a iman olarak üç başlık altında incelenip konu kapatılır. İkincisi meleklere ne yapmak? Meleklere iman etmek. Şimdi melekler Allah azze ve celle'nin yarattığı varlıklardır. Biz melekleri göremeyiz ama onların varlığına kesin bir şekilde iman etmekle mükellefiz. Neden? Çünkü Allah azze ve celle Kur'an'da peygamberimiz mütevâtir seviyesindeki hadislerinde melekler diye bir varlıkların olduğunu Bunların farklı farklı görevlerinin olduğunu. Mesela Cebrail'in veyahut da Cibril'in vahi getirdiğini. İsrafil'in sura üfleyeceğini. Ölüm meleği diye bir meleğin olup insanların canını almaya Allah tarafından gönderildiğini. İşte kainatın işleriyle uğraşan meleklerin olduğunu. İşte Kur'an-ı Kerim'de yine çok net bir şekilde insanların amellerini yazan meleklerin olduğunu. insanları koruyan meleklerin olduğunu. Mesela Allah azze ve celle'nin ordusu olup da Müminler savaştığı zaman Müslümanlara yardım eden meleklerin olduğunu biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Ha burada iki şekil iman vardır. İmanın bütün meselelerinde bu böyledir. İman iki kısımdır. İcmali iman vardır. Bir de tafsili iman vardır. İcmali iman nedir? İcmali iman genel hatlarıyla bir meseleye iman etmektir. Mesela diyelim ki melek meselesi icmali iman nedir? ben Allah'ın haber vermiş olduğu meleklerle ilgili her şeye ve Rasûlünün haber verdiğine inanıyorum. Bu nedir? Bu icmali imandır. Yani kişinin genel hatlarıyla inanılması gereken bir meseleye inanması demektir. Bir de tafsili iman vardır. Tafsili iman nedir? Kişinin o genel hatlarıyla inandığı şeyin teferruatına kadar ne yapmasıdır? Bilerekten ona inanmasıdır. Bu da nedir? Tafsili imandır. Normalde her insan, mesela meleklere iman kişinin bunu bilmemekle mazur olmayacağı meselelerdendir. Yani meleklere iman etme meselesi kişinin bilmemekle mazur olmayacağı veyahut da inkar etmekle mazur olmayacağı meselelerdendir. Ama hangi kısmı? Tafsili kısmı mı, icmali kısmı mı? İcmali kısmı. Yani bir adamın illaki israfilin sura üflemekle mükellef olduğunu bilmesi, iman etmesi için ne değil, gerekli değil veya imanda devam etmesi için işte insanın ölü yazıcı meleklerin olduğunu bilmesi gerekmez. Yani bu bilgiye sahip olması şart değil ama melekleri varlık olarak Allah azze ve celle'nin yarattığı ve belli başlı görevlere sahip olan varlıklar olarak melekleri bilmesi bilmesi nedir? Bilmesi gereklidir. Yani icmali iman her konuda nedir? Her konuda gereklidir. Tafsili iman ise genel olarak da ne değildir? Tafsili iman, bilmek efdaldir, güzeldir, ilimdir. Lakin şey değildir, kişinin İslam'a girmesi veya İslam'a girdikten sonra İslam kaydı üzerinde devam edebilmesi için meselenin tafsilatını bilmesi ne değildir? Gerekli değildir. Yani icmali iman demek neymiş? Bir konuda icmali iman kişinin ee, konuyu genel hatlarıyla bilmesi, teferruatını ne yapmamasıdır, teferruatını bilmemesidir. Tafsili iman ise genel hatlarıyla beraber kişinin konunun neyini, teferruatını da içeriğinde ne yapmasıdır, içeriğinde bilmesidir. Kişinin İslam'a girmesi veya İslam kaydı üzerine devam edebilmesi için şart olan an kişidir, icmali olan imandır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, evet. <gülüyor> <gülüyor> onların varlığına iman ediyorlar onların yaratılmış kullar olduğuna iman Halakuhum Allah'ın onların nurdan iman Meleklerin nurdan olduğunun delili ne? İmam Müslüm'de peygamber aleyhissalatu vesselam diyor kulli halaiketu min nur. Melekler e, min nur. Melekler nurdan yaratıldı. Ve kal cannu min min Cinler ise ateşten yaratıldı diye meleklerin nurdan yaratıldığını peygamber aleyhisselam bize bildiriyor. Evet. Okun devatun onlar Değildirler. Kuvven kuvvet değildirler. Hafiyeten gizli olan bir kuvvet değildirler. gayba imanla sorunu olan müşrikler, felsefeciler ve onların yoluna tabi olan, onların usulüne tabi olan müşrikler Kur'an-ı Kerim'de bir melekten bahsediliyor. Şimdi bu melek diye bir şey yoktur deseler insanlar onların kafir, zaten kafirler. İnsanlar onların kafir olduğunu açıktan bilecek. Hani Kur'an'da tüm insanların yediden yetmişe bildiği bir hakikati inkar edecekler. Ne yapıyorlar? Melek vardır. Ama melek bizim işte anladığımız gibi değildir. Yani bunlar gizli birer kuvvettir. Hani kainatta olan atom gibi, işte proton gibi, negatif gibi, pozitif gibi vesaire elektrotlar gibi, elektronlar gibi. Bunlar da birer kuvvettir. Kainatta var olan kuvvetlerdirler. Ya yani diyor, nasıl ki hani peygamber, şimdi peygamber yoktur deseler, insanlar bunların zındık olduğunu anlayacak. Yani bir adam düşünün şimdi. Geri yani gidip Bush'un yanında bile biri dese ki peygamber yoksa buş Bush bile onu tekfir eder. Öyle değil mi? Çünkü Bush Hristiyan yani. Onun için peygamberi inkar etmemişler mesela. Ne demişler? E ama peygamberlik demişler böyle milletin anladığı gibi çok özel bir durum değil. Yani insanda erdem sıfatları çok yüceldiği zaman, insan erdemli bir şahıs olduğu zaman o insan mesela Aristo'yla resullu arasında bir fark yoktur demişler. Yani Aristo'da erdem sıfatları çok yücelmiş, ağzından hikmetli sözler dökülen bir adamdır. Ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam da e, böyledir demişler. tabi keburat kelimeten tahrucu min afwahim in yaquluna illa kadibe. Yani söyledikleri yalandan başka bir şey değildir. Lakin <gülüyor> melekler ve cinlerle de alakalı Kur'an'da açıkça geçtiği için inkar da edemiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Eee ile ilgili problemleri olduğu için de hani bunu işte bunlar kainattaki bir takım işte kuvvetlerdir, elektronlardır, protonlardır, atomlardır. Lakin Arap, o günkü Araba, Allah bu atomdur dese Arap ne anlar, e, çölde yaşayan bedevi ne anlar atomdan. Onun için Allah onların hani kafasına yatsın diye, onlar da biraz hayalciydi, şiirciydi, Allah melektir e, demişler. Tabi ehl-i sünnet bu e, küfürden Allah'a sığınır. Ehl-i sünnet inanır ki melekler Allah'ın yarattığı nurdan olan ve Allah azze ve cisimleri olan, hakiki varlık secde eden, secdeden kalkan, Allah'a itaat eden, Allah'ın kendilerine görev verdiği nelerdir? Varlıklardır. Anlaşıldı mı? Evet. El-Melaiketü, Melaiket, Khilquhum azimetun, Onların yaratılışı büyüktür. Minhum men lehu cenahani, Onlardan kimsinin iki kanadı vardır. Ve minhum men lehu felatifun, Onlardan kimsinin üç tane kanadı vardır. Ve minhum men lehu erbaatun, Kimsinin dört tane kanadı vardır. Ve minhum men lehu ekterun min zelike, Kimisinin de bundan daha çok kanadı vardır. Ve tebete enne Cibreel aleyhissalatu vesselam, ki Ceba'l aleyhissalatu vesselamın, dev tane kanadı vardır. Fatır suresinin girişinde ne diyordu Allah? O Allah hamdolsun ki yeri ve göğü yaratmıştır ve melekleri, kanat sahibi melekleri yaratmıştır. 2, 3 ve 4 kanatlı olaraktan. <gülüyor> Normalde Meleklerin iki, üç, dört tane kanadının olduğunu Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, mesela i̇bn Mes'ud'un rivayetinde diyor ki Peygamberimiz Cebrail'i 600 kanatlı olarak gördüğünü söyledi. Hani Peygamberimiz Hira'dan çıktıktan sonra mesela Cebrail'in kanatlarının bütün gökyüzünü kaplayacak şekilde gökyüzünde olduğunu söylüyor mesela başka bir rivayette. Ondan dolayı nedir? Buna dayananaktan da ehl-i sünnet Allah'ın yarattığı kadar kanatlarının olduğuna ne yaparlar? İnanırlar. Evet. Zaten dikkat ederseniz hakkını helal et. Bu şu anki Mekkeli müşriklerin şu anki torunları. Hani Mekkeli müşrikler genelde meleklere işte melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı ya. Şimdiki yapılan filmlerde, dizilerde de genelde melek modeli kadındır. Hani bir işte açık saçık bir şey, bir cinsiyet <gülüyor> arttırılır ve kanat. Yani yanlarında da iki tane kanat, resimlerde işte karikatürlerde vesaire. Genelde yanına iki tane de ne yaparlar? Ee, kanat yaparlar. Evet. وَهُمْ جُنْدًا Onlar Allah'ın askerlerindendir. قَادِرُونَ عَلَى التَّمَثُّلِي güç güçleri vardır, güç yetirler. عَلَى التَّمَثُلِي misallenmeye bir emsalin eşya. eşyaların misali gibi misallenmeye. mesela yani insan gibi olmaya işte bir eşyanın şekline girmeye güçleri yeter. Ve teşekkulin şekillenmeye bir eşkalin cismaniyeti bir eşkalin cismaniyetin cismani olan yani cisim olan eşyaların şekillerine girmeye de güçleri yeter. Hasbe takdihan haliki gerektirdiği kadar halat hallerin gerektirdiği şekilde elleti yezenu bihallah Allah'ın izin verdiği kadarıyla hallerin gerektirdiği şekilde cismani şekillerin şekilleriyle ve eşyaların misalleriyle misalleme güç yetirirler Tabi Allah'ın izni dahilinde. onlar Allah'a Allah tarafından ikram olunur. İkram sahipleridirler. Şimdi bunun delili ne mesela? Bunun delili Cebrail'in güzel bir genç kılığında kime gelmesi? <gülüyor> Hazreti Meryem'e gelmesi. Öyle değil mi? Yani mesela Meryem Suresi'nde e, Meryem e, ne diyor şeye Cebrail'e? Allah azze ve celle ne diyor ki Meryem'le alakalı e, biz diyor ona şeyi gönderdik. Neydi ayet? Tembaş. diyor ki atkul fil kitabe madema izintabat min ahliha makan sharqiya fa taqadama min dun yahedan farsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan biz ona kendi ruhumuzu gönderdik ona seviy bir beşer yani güzel e, şekilli düzgün bir beşer gibi göründü qalet inni a'uzu bir <gülüyor> rahmani minke in kunta taqiya meryem dedi ki ben eğer sen muttakiysen senden Allah'a sığınırım dedi Şeye. Mesela Cebrail yakışıklı bir genç şeklinde, düzgün bir insan şeklinde Meryem'e ne yapıyor? Görünüyor. Yine konunun başında zikretmiş olduğumuz hadise Cebrail ne kılığında geliyor Peygamberimize? Beyaz elbiseli, siyah saçlı, siyah sakallı bir adam şeklinde Peygamber aleyhissalatu vesselama ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatu vesselama geliyor meşhur Cibil hadisinde dizlerini dizine dayayıp ellerini de koyduktan sonra Peygamberimize bazı sorular soruyor. Ve genelde Cibril'in dahiyyatul kelbi bir sahabe var. onun yani Daha çok ona benzediğini, yani insan kılığında geldiğinde ona benzediğini. Yine biliyorsunuz ölüm meleği <gülüyor> Hazreti Musa'ya <gülüyor> insan kılığında geliyor ve Hazreti Musa ona bir tokat atıyor. Yani insan onu melek olarak değil de insan olarak gördüğünden dolayı ondan korkuyor ve ona bir tokat atıyor. Yani melekler ne yapabilirler? Allah azze ve celle'nin izin vermesiyle Beşer ve insan e, kılığına girebilirler. Evet. la ve la yemezler işmezler ve la allah ve la ara vermezler ve la yed'abûne yürümazlar ve la ve güzellik ile vasıflanırlar ve cemali cemal ilevel haya haya ile ve nizammi ve nizam ile bunlar hep ayetlerden alınma şeyler yani ayetlerden alınma işte Allah'ın yanında olanlar onun ibadetinden hiçbir zaman şey yapmazlar veleyerun <gülüyor> bu da herkese ayetten alınma yani onlar hiçbir zaman futur etmeden Allah' ve Celle ibadet ederler yorulmazlar ve güzellik bu vasıflarla ne yaparlar e, vasıflanırlar e, onlar Evet Vallı melaiketu melaikler, farklı hu an insanlar farklıdırlar. Bi an onlar, jo bilu fikratlarında, tabiatında, ta ve adamı ta üzerine derler ve insan Ve isyan etmemek, Adem ile isyan üzerine yaratılmışlardır. Kala <gülüyor> Allah onları yarattı, yani ibadeti, ibadetmesi için ve emirlerini uygulatmak için, Allahu Teala. Allahutaala rahim ve bereke. Fakat takal Rahmanu velada dediler ki Rahman çocuk edindi. Subhanahu Rabbika tanzeedris bel ibadum mukarramun. Yani ikram olunmuş kullardır. Bel ibadum İkram edilmiş olan kullardır, değerli kullardır. La onun önüne kavli, Söz ile onun önüne geçmezler. Yani hani onun sözünün üzerine söz koymazlar biz kullanıyoruz ya tabi, yani Allah'ın sözüne karşı gelmezler ve bir bi emrihi onlar onun emriyle amel ederler. Ya'lemu bi ma bayne eydihim ve ma önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Böyle yes'eune illa limen lima irtada. Sage Allah razı olduğuna sıfat verirler. Ve hum min haşyetin. Ve min melekler Allah'ın korkusundan ne diler? Yani böyle işvak halindedirler. halinde Allah azze ve celle'nin korkusundan o halde Evet. Vel maleikatu malekat yusabbihunallaha leylen ve naharen yezajun lizallati tisbih Tesbih ederler. <gülüyor> ve yaqufun bil beyti'l ma'muri, Tavaf ederler. Elledi o beyt'il ma'muruki ve fis sema'i sab teala ve bu da hadiste sabit. Yani Peygamberimiz e, İsra gecesinde işte Ma'mur, 7. kattaki Beyt-i Ma'mur'a Hz. İbrahim'in sırtını dayanmış bir şekilde oturduğunu, meleklerin de onun etrafında tavaf ettiğini ve onun içine girip ibadet edip tekrardan çıktıklarını Peygamberimiz haber veriyor. Evet. Birçok sınıftırlar. Onlardan kimse Arşın ipini taşıyordur. Arşın ipini taşımakla görevlendirilmiştir. Arşın ipi nereden çıktı? Bi hamlil arşi Arşı taşımakla görevlendirilmişlerdir. Ne demiştik? وَيَحْمِلُوا عَرْشَ Arşa فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ سَمَانِيَ O gün sekiz kişi onların üzerinde ne yapar? Allah'ın arşını taşırlar. Hameletu'l arş. Evet. وَمِنْهُ الْمُوَكَّلُونَ بِالْوَحْيٍ Kimdir bu? Cibril'dir öyle değil mi? Evet. Dağları yürütenler. Hani hatırlıyorsanız Peygamberimiz Taif'ten dönüşünde dağlarla görevli olan melek geliyordu. Ey Allah'ın Resulü diyordu. Eğer istiyorsan şu iki dağa birbirine geçireyim, bu Taif'lileri de arada ezeyim diyordu. O kimdi? O dağlarla görevli olan melekti değil mi? Evet. <gülüyor> kimisi cennet bekçisidir, kimisi de ateş bekçileri vardır. Ateşin bekçisi kimdir? Ateşin bekçisi Malik, cennetin bekçisi kimdir? Cennetin bekçisi de kapı, kapıda bekleyip de Peygamber gelmeden kapıyı hiç kimseye açmayan bazı rivayetlerde ismi Rıdvan diye geçen ve Peygamberimiz gelmediği müddetçe de kapıyı kimseye açmayan bekçidir. Evet. وَمِنْهُمْ kulun amelini kurmak Kulun amellerini yazmakla. Nedir onlar? اِنَّ <gülüyor> لَدَيْنَا de hafızın, kiramın, kâtipin. Yani bizim yanımızda koruyucu, koruyan ve kiram olan, yani değerli olan yazıcılar vardır. Veya mayel fizumün kavulün illerle deyiraki bunu atid, o hiçbir söz söylemez ki mutlaka hazır ve gözetleyici biri mutlaka onun yanında vardır. Yani sağımızda ve solumuzda olup da iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi kaydeden melekler. Evet. Kimse müminlerin ruhlarını almakla görevlendirilmiştir. Ve evet. minhum el-muvakkelûne fi qabdi ervâhi l Kimse kafirlerin ruhlarını almakla görevlendirilmiştir. Ve minhum el-muvakkelûne bi's-suali l-abdi fi'l-kabdi Şimdi evet kabirde so sorguya çeker. Ee, normalde ölüm meleği diye bizim işte kültürümüzde Azrail denilen. Lakin bu isim İsrailiyatta var. Yani bu şeyde yok. İslam literatüründe kullanımda Azrail diye bir kullanım yok. Ne var? Ölüm meleği var, melekul meut var ama Azrail diye bir şey yok. Kur'an da Melekül mevt diyor, ölüm meleği. Sünnet de Melekül mevt diyor. Melekül mevt, askerleri var. Hadis-i şerifte Peygamberimizin dediği gibi, yani eğer mümin birinin canını almaya gelirlerse, en güzel heyette, en güzel kıyafetlerde, en güzel kokularda o müminin canını almaya gelirler. Eğer kafir birinin canını almaya gelirlerse de ellerinde topuzlar çok pis kokularla yani böyle onun canını aldığında o ne semaya kadar çıkıyor. O şekilde gelip ne yaparlar? Ee, o şekilde gelip onun canını alırlar. Evet bir de kabirde sorgu ki o da ileride gelecek zaten hani Er sünnet olarak kabir hayatına, kabirdeki sorguya ve kabirde insanların amellerine göre azap gördüğüne veya nimetlendiğine dair biz buna ne yaparız? Biz buna inanırız. Neden? Tevatür ettiğinden dolayı hadislerde, mütevatiren geldiğinden dolayı ve bazı rivayetlerde bu kabirde soru soran meleklerin isminin münker ve nekir olduğu Yani sorgulamaya gelen meleklerin isminin münker ve nekir olduğuna dair bazı rivayetler var. Evet. <gülüyor> Nasıl? Onların onların üzerine dua ediyorlar. Dua ediyorlar. Ve hayhiyonhum <gülüyor> onları selamlıyorlar. Dahiye. <gülüyor> Mesela örnek. Ve inel alime layestagfiru lehu men fis semawati Değil mi? Şey, alim yerde ve gökte olan herkes onun için ne yapar? Onun için istiğfar eder diyor. Gökte olanlardan kasıt kim? Gökte olanlardan kasıt melekler. Yani ilim talebesi ilim talep ettiği zaman melekler onun için ne yaparlar? Melekler onun için Allahu ze ve celle'ye dua ederler. Evet. Ve minhum onlardan meşhedune mecalis el-ilm ilim meclislerinde, ilim meclislerinde şahitlik yaparlar. El halakatiz zikri, zikir Zikir Ne diyordu peygamberimiz? Feyuhaffun bi <gülüyor> ecnihatihim. Ve onları kanatlarıyla ne yaparlar? Onları kanatlarıyla kuşatırlar. Bu bir hadis. Yani zikir meclislerine Allah'ın yeryüzünde gezip de melekleri vardır. Zikir meclislerine hazır olurlar. İlim meclislerine hazır olurlar ve onların o müminleri ne yaparlar? Kuşatırlar. Evet. Onların kimse insana yakındır. Ondan ayrılmaz. Karin arkadaş demek. İnsanla bitişik olan arkadaş demek. Evet onlardan meyyedir o meniyedir dua edenler vardır menedir menedu çağıranlar vardır hele kulları illa fi'l-hayri hayır fi'line çağıranlar vardır ve minhum meyesedune cenaz salihin salihlerin cenazelerine şahitlik yapanlar vardır ve yuqatilune mal müminlerle beraber savaşanlar vardır bu yüzden bituunhum sabit kabul ederler fi cihatlarında <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar kimdir? Bunlar mesela Bedir gününde. Öyle değil mi? Bedir gününde ne yapmıştı? Hani Allah azze ve celle diyor izhu ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Sen onca fi kulub alladhina kafaru ru'b. Fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum Hani senin Rabbin meleklere vahyediyordu ki ben beraberim. Ne yapın? Benim ve kullarımız sabit kılın müşriklerin kolbine korkuyu ben atacağım diye yine herkez mesela Bedir gününde ve Uhud gününde Allahuze ve Celle onlara ne diyordu Bela in tasbiru ve tettekû ve yatiyukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi 5000 min el melaiketi murdifin bilaki siz sabırlı ve takvalı olursanız size bundan daha fazla 5000 tane melekle Allahuze ve Celle, arkası kesilmeyen 5000 tane melekle Allahuze ve Celle size ne yapacaktır yardım edecektir. Ve sahabede rivayetlerde açık bir şekilde e, at kişnemeleri duyduklarını, işte ben kılıcımı kaldırıyordum diyor daha indirmeden adamın kafası düşüyordu diyor mesela e, bir sahabe. Meleklerin öldürdüklerini şey gibi anlardık diyor biz yani hani hiçbir kılıç darbesi yok sanki adama şimşek çakmış gibi adamın kafası e, düşerdi. Ve bizzat bir tane mücahit mesela diyor biz e, cephede böyle çok karışık olduğu zaman ortam yani çok aşırı karışık olduğu zaman e, şeydir Böyle şey duymuşlar, bir at kişneme sesleri duyduk diyor Böyle ama kulakları böyle patlatacak şekilde yani at kişnemeleri. Bir kalktık ki diyor ortalık toz duman olmuş yani bütün o kafirler yerde kimisinin kafası kesmiş kimisinin bir yeri kesmiş ama kimse yok ne oldu ne bitti e kimse şey yapmıyor diye, e kimse bilmiyor diye. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Ayetleridir. Meleklerle Müslümanlara yardım etmesidir. Evet. <gülüyor> Salihin, onların kimisi salihleri imaretmekle görevlendirmişlerdir. Delfrici kurabihim, korkulandırıyor. Kurab sıkıntı, onların sıkıntılarını gidermek. Delfrici kurab aynı zamanda bir kalıp. Ne demek <gülüyor> sıkıntıyı gidermek demek? Faracı açmak demek zaten. Yani kelime manası açmak, aralamak demek. Kurab da de sıkıntı demek. Ker bu bela diyorlar ya. Ker bela için. Ker bu bela. Sıkıntı ve belayeri. Evet. Ve minhum el muvakkeruna bil azabı, azabla, azab etmeyi fikrere kendinize. Ve al-melâiketü, melikler, la yedikulûne, beyten ki, temâ. Timsalun. İçinde timsal olan, heykel olan eve ne yapmazlar? Girmezler. Ve la suratun, suret olan eve de girmezler. Resim olan eve de girmezler. Ve la kelbun, kelb olan yani köpek olan eve de girmezler. Evet. Ve la ve la yusahibuna arkadaşlık etmezler rufkatan fiha jarasun aslında rufkatan olması lazım ve la yusahibuna rufkatan fiha jarasun yani bir topluluğa şey yapmazlar arkadaşlık etmezler onlarla beraber gitmezler onda eğer zil varsa yani zil sesi varsa ve ta'azzuna mimma görürler Minme O şeyden ki يَتَأَذَّا مِنْهُ adam insan İnsanoğlunun eziyet gördüğü şeyden onlar da eziyet görürler. Şimdi tek tek hadisleri sayacak herhalde. Evet. Kâle Mebiyyus sallallahu Peygamber Efendimiz dedi ki Lâ girmezler. dedi ki Lâ girmezler. Evet. فلا تسحب الملائكته مالتر ارتلاس يapmazar, ذرفته فيه كلب arasında köpek olan Evet. ولا ترسون ذب olan. Evet. Şeyde o diğerini söylemedi. O onlar şey var ya bu peygamber diyorum ben ekeles savme aw il basala fe la yaqrabanna musallana. Suaniye, bizim namazgahımıza yaklaşmasın fe innel malaikate tetaazza Minhumin mayet az zemin adam çünkü melekler insanların eziyet gördüğü şeyden eziyet görürler diye sahibi bir hadiste şimdi bu meleklerin işte suret olan eve girmeyeceği bu sözlü peygamberimizin sünnetinde olduğu gibi hakeza peygamberimiz işte örtüsünde suret olan örtüleri indirmiş sebep olarak da içinde mesela diyelim, örtü asılmış duvara onda şey var suret var. Veyahut da kapıya gelmiş, evin kapısına bakmış, evin kapısına bir örtü asmışlar. Onda suret var. bunları niye ya yastık yaptırmış? Yani üzerine oturtulan yastık yaptırmış. Veyahut da başlarını kesmiş, tahrif etmiş. Yani hani resimin başını suret olan... İsim başını kesti mi suret olmaktan çıkar zaten. Hani bir şey ifade etmez. Veyahut da bu şekilde yapılmış. Sebep olarak da neyi göstermiş? Çünkü melekler suret olan ve köpek olan yere girmezler yani köpek olan eve girmezler. Zaten biliyorsunuz İslam'da köpek beslemek, köpek satışı yapmak kesinlikle ne değil, kesinlikle caiz değil. Ancak nedir? İlla kelbe maşiyetin veya zırain. Ancak işte bu bekçi köpekler, hani işte diyelim adamın tarlası var. Mutlaka köpek olması lazım. Veyahut da avcı köpekler. Yani hani av için mutlaka köpek lazım ya yani zaruret için köpek satılabilir, alınabilir veyahut da ne yapılabilir? Beslenilebilir. Çünkü sen köpeği beslediğin zaman o köpek eve girer. Tabii köpeği mesela dışarıda tutabilirsin. Yani beslenmez derken köpeğe yemek verilmez manasında demiyorum. Yani hani bir köpek susuzsa, açsa buna yemek vermek bu Allah azze ve celle'nin insanda tecelli eden rahmetinden e dolayıdır. Hatta biliyorsun bu konuda hadis var. Susuz olan köpeğe <gülüyor> ayak kabsında su verdiği için Allah'ın rahmet etti. Yani hani böyle söyledikleri yolda köpekleri öldürelim hani öldürenin bu köpeğe yani bakılmıyormuş değil de e, köpek beslemek mesela. Adam evin içine köpek sokuyor. İşte bu süs köpekleridir vesaire vesaire. Tabi bu tür köpekler nedir? E, bunlar evin içine meleğin girmesine engeldirler. Hatta Peygamberimiz diyor Cibril geldi, içeri girmedi. Peygamberimiz niye? Çünkü yatağının altında enik var. Yani bu şey, e, ne diyorlar ona? Küçük köpek, yavru köpek var ve Peygamberin haberi bile yok ondan yani. Orada o köpek... Ona rağmen Cibril mesela ne yapmıyor? O eve girmiyor. Ondan dolayı evlere ne yapmamak lazım? Köpek sokmamak lazım. Ancak peki Allah'ın ruhsat verdiği ayette işte av köpeği peygamberin ruhsat verdiği bu bekçi köpekleri. Yani işte tarla için işte ev vardır evi korunması gerekiyordur vesaire bu tip köpekler. Ama evin içine ne yapılmadan? Evin içine sokulmadan. Bu zile gelince yani bu zil olana gelince buradaki zilden kastın ne olduğu noktasında bir ihtilaf var. Yani çünkü bazıları bu develerin boynuna deveyi koruduğuna inandığından dolayı bunun takıldığını ve Peygamberimiz de bundan dolayı bunu çıkartırdı. Yani zil, zilin zil oluşundan dolayı değil o Mekkeli müşrikler hani şu anda diyelim farklı farklı muskalar var. İnsanlarda da dikkat ediyorsanız kimisi kağıda sarılı kimisi böyle yuvarlak demirin içine yapılmış. Acayip acayip muskalar var. Bu zillerin de yaptıkları bu zillerin hayvanları koruduğuna inandıklarından dolayı Peygamberimiz. Hani şirk olduğundan dolayı, koparttırdığını söyleyenler de var. Hayır zil, zil olduğundan dolayı zaten. Peygamberimiz hani e, bir rufkada bir toplulukta varsa meleklerin bunlara arkadaşlık etmeyeceği, bunlarla beraber olmayacağından dolayı hatta kopartırıyor zaten. Yani bir seferde emrediyor, e, buharide geçiyor hadis. Gidin diyor, bakın kimin boynunda, develerin boynunda şey varsa onları hepsini koparın e, diyor Peygamberimiz. Evet. وَالْمَلَائِكِتُونَ Çoktur. لَا يَعْلَمُ Onların sayesini bilmez اِلَّا اللّٰهُ ve Sadece Allah bilir. Taala Allahu Teala ve ma ya'lemu junud rabbike sen rabbin askerden gizler. İlla huve sadece o bilir. Allah bilir. Onlar yahudidir. İlle zikralil beşer. Beşere hatırlatmak. Evet, ancak o beşere bir insana bir hatırlatmadır. Fakat hacebehumu Allahu Teala anne, Allah onları bizden gizlemiştir. Fele nerahum fi surihim fi suwarihim Onları kendi suretlerinde göremeyiz ellet ki suretler ki huliqua aleha üzerine yaratıldıkları asli suretlerinde göremeyiz Walakin kesefahum kulları inşallah Onları açtı Kamerani biye sallallahu nasıl nebi gördüğü gibi cibri ile su Surahî, surati, sureti ala <coughs> sureti suret-i bu sureti de gibi peygamberimizin khadaqallahu aleyhi merratayn iki defa Allah Teala iki defa Allah'ın Cibril'i yarattı suret üzerine Cibril'i gördü evet. Kalete qala ve teala Allah Teala ki vel kadra raahu nazatan bir defa daha gördü. Ânde sidretü'l muntaha sidretü'l muntahanın yanında وَمَا arkadaşınız delil değildir. Onu ufukta apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Görmüştür. Şimdi meleklere imanın en büyük faydalarından bir tanesi nedir? Meleklere imanın en büyük faydalarından bir tanesi, mü'min olan kulun tek olmadığını, hani insanoğlu fıtratı gereği sürekli yalnızlıktan korkar ve yalnız olmayı istemez. Yanında birinin olmasını kendine arkadaşlık eden birinin olmasını sürekli ister, öyle değil mi? Meleklere imanın en büyük faydalarından bir tanesi kişinin Allah'ın mümin kullarına yardım etsin, onlara dua etsin, savaşta onların yanında yer alsın, zikir halkalarında onlarla beraber bulunsun, hayır işlerinde onların yanında olsun diye yarattığı birtakım varlıkların olduğunu bilmesi ve o üzeri, üzerindeki vahşetin, üzerindeki teklif korkusunun insanlar ne yapmasıdır? insandan gitmesidir. Hakikaten meleklere imanın faydalarından bir tanesi nedir? Kişinin Allah Azze ve Celle'nin sürekli kendini gözetlediği ve amellerini kayıt altına aldığı iki tane arkadaşı insanın sağına ve soluna yerleştirdiğini bilmesi ve insanın buna göre davranmasıdır. Yani mesela diyelim ki gerçekten meleklere imanı bir şuur halinde, bilinç halinde, hakiki bir iman halinde yani iman eden bir Müslümanın mesela davranışları nasıl olur? Şimdi örneğin Diyelim ki bir talebeyi düşünün, bir talebe sürekli hocasının yanında oturan bir talebe nasıl olur? Çok farklı olur, öyle değil mi? Neden? Çünkü hocasının yanında davranışlarına dikkat eder, konuşmasına dikkat eder veyahut da babasının yanında bir çocuk nasıl olur? Babası yanında biraz daha akıllı olur, yaramazlık yapmaz vesaire. Ha insan sürekli kendini gözetleyen ve bu gözetlemeyi de kayıt altına alan iki tane meleği gerçekten hakikaten iman ederek şuurla bilirse eğer, mesela ne yapar bu insan? E, amellerinde dikkat eder. Haramlardan kaçınır. Sürekli hayır amelleri yapmaya ne yapar? Sürekli hayır amelleri yapmaya e, çalışır. Ve e, dediğimiz gibi insan ayrıca mesela meleklere imanın faydalarından nedir? Kişi Allah'ın azametini anlar. Çünkü melekler gerçekten Allah azze ve celle'nin azametine en büyük delillerden bir tanesi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela e, bekçi olan meleklere Allah azze ve celle'nin arşını taşıyan melekleri anlatırken onun diyor şu kulak memesinden omuzuna olan mesafe işte mesela örneğin 600 sene, 700 senelik bir yol mesafesindedir. E şimdi kulağıyla omuzun arası böyle olan bir varlığın acaba kendi nasıl bir şeydir? E yani e acaba bu yaratık yani yaratılmış olan böyleyse acaba bunu yaratan nedir? Kuvveti, <gülüyor> iktidarı, görmesi, görmesi, kudreti vesaire. Yani mesela düşünün örnek e, olaraktan e, meleklerin durumunu. Yani hiç ara vermeden Allah'a ibadet eden hiç Allah'a isyan etmeyen, aynı anda birçok kişi beraber yapan varlıklar. Yani hem Allah'a itaat ediyor, hem Allah'a zikrediyor, hem Allah'ın verdiği işi yapıyor. Bunlar, bu melekler insanın bakaraktan Allah azze ve Celle'nin azametini, Allah azze ve Celle'nin büyüklüğünü anlayacağı şeyler. Ve e, bu konuda bilmemiz gereken yine yani burada zikredilmeyen bir şey de konuda da söyledim. Yani bu anki şu anda şirk toplumunun meleklere ısrarla bir cinsiyet. E, atfetmesi, çocuklara yönelik yapılan programlarda, çocuklara yönelik yapı, çıkarılan dergilerde e, vesairede de ısrarla melek mefhumunun işte bir cinsiyete sahip olduğunu, kadın veyahut erkek kanatlı bir cinsiyete sahip olduğunu bilmemiz gerekir ki tarih boyunca meleklere cinsiyet atfedenler müşriklerdir. Yani tarih boyunca genelde müşrikler meleklere cinsiyet ne yapmışlardır? Cinsiyet at etmişlerdir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ